Hazreti Peygamber besmele çekip kayaya vurdu. Kayanın üç tebi koptu. Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve Kâbe'nin Rabb'ına andolsun ki, Fars'ın köpekleri göründü, buyurdu. İkinci kez vurdu. Kayanın bir parçası daha koptu. Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve Kâbe'nin Rabb'ına andolsun ki, Şam'ın köpekleri göründü, buyurdu. O zaman münafıklar, "Biz korkudan hendek kazıyoruz. O bize Fars'ın ve Rum'un köpeklerini vaat ediyor." dediler.